Allah azze ve aleyhi s aziz avuz bilâhi min ash-shaitan ar-rajim. İsmi Allah al-Rahman al min azîm yine aynı ayetten denizlerden bir katre, şuradan bir zerre. Şems'ten, güneşten bir hüzm'e olarak sizlere sunmuş ilik. Şimdi yine aynı ayetten Türkçesini açıklamasını yapacağız. Pek kısa. Yani böyle hemen bizim de yaptığımız tefsir ile Kur'an'ın manası bitmiş demek değildir. Böyle söyleyenler yanılmışlardır. Allah diyor ki şimdi iman edenler. Bu imandan müradımız İslam imanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani Cenab-ı Mahbub-i Kibriya, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın taraf-ı ilahiyeden inanmaya dair aldığı umdelere inananlar, bunları bir isan ikrar, kalbi tasdik edenler. Çünkü herkesin bir imanı var. Dinsizin, dinsizliğine imanı vardır. Putperestin, putuna imanı vardır. Burada Ya'yı lezzine amin edildiği vakitte Cenab-ı Peygamber Allah tarafından bize bir takım İnanmaya dair maddeler getirmiştir taraf ilahide. Allah'ın arzusu üzere işte ona inananlar. Hz. Muhammed'in getirdiği umdelere inananlar. Bunu lisanla kabul lisanla ikrar kalbiye tasdik edenler manasına. Bunların da en mühi altı tane şartı var. Bunların hepiniz bilirsiniz bunu. Bir adam bu altı şartı bilmezse bunu lisanla ile ikrar edip kalbiye tasdik etmezse kendi ehvali tahlik, tehlikelidir. Öğrenmesi lazımdır. Kısaca şöyle, bunun birincisi Allah'a inanmak. Allah'ın arzu Allah'a inanmak, Allah'ın isteği üzerine Allah'a inanmak. Hristiyanlar ve Yahudiler de Allah'a inanıyorlar fakat onlar Allah'a tecessüm cisimlendiriyorlar, resimleniyor. Beyaz sakallı bir adam, saçı ağrımış, belli kamburu çıkmış Allah diye böyle estağfurullah. Diyor. Allah bir Teala hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de Allah'a benzemez. Vardır, bildir, şeriki, naziri yoktur. 90 sıfatlarda münezzehtir. İstediğini verir, istediğini yapar. Mülk onundur. Bir emirle bize halk etmiştir, bir emirle yok eder. Tekrar bir emirle bu kainatın yüz milyon müslümünü halk edebilir verir. ı Hak. Gecenin karanlığında, Nısırlı'yla Karataşı'larında kara karıncanın gittiğini görür. Ayağının sesini işidir. Bunu anlatmak için söylüyoruz yani. Allah semidir, işidicedir yani. Onun için Cenabı Hak'ın evet. süre iman etmek lazım Allah'a. Hristiyanlar da işte artık onla karıştırıyorlar diyorlar ki işte İsa Allah'tı, yok Allah'tı, Allah'tı, Allah İsa falan, Allah'tı, Allah'ın çocuğu İsa'ydı filan, Meryem de Allah'tı filan. İşin çıkamıyorlar bir türlü karma karışık. Allah birdir, şereike ve nazir yoktur. Allah'ın hiç sevmediği, en sevmediği en ikrah ettiği, gadap ettiği günah Allah'a koşmaktır. Allah'a ikilemektir, üstlemektir yani. Allah birdir. Ehad'dir, vahittir. Sıfatında ehad, zatında vahittir Cenab-ı Hak. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah da hiçbir şeye benzemez. Bu mevcidatı bir anda mahveder, bir, her anda mahvetmektedir. E derdi söyledik, her an mahvetmekte, her anı de Vallahi Allah'ın muhiveni sıfatları her daim tecelli etmektedir. Geçiyoruz. Ve melaiketi Allah'a meleklerin yanmak. Bunları hepimiz ezberleyeceğiz, belleyeceğiz, lisan ve ikrar, kalbe sahası geleceğiz. Çünkü bu alemden sonraki alemde geçecek olan bunlardır. Ne para, ne kasa, ne kese, ne evlat, ne rütbe hiçbir menfaat insana vermez. Belki başına insanın bela olur. Bundan sonraki alemde sana bundan sorarlar. En mühimi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı sorarlar. Bu altı dükkünden cevabı verirsen eğer açayı kurtarırsın, ebedi cehennemde kalmasın. Günah miktarı nara da girsen, Allah'ın hapishanesi olan cehenneme girsek dahi günah miktarı yanar, sonra rahmet ilahi iliştirir, bizi oradan azat ederler. Ama nasıl tamir edeceğiz onu bilmiyorum. Çünkü ateşe bir an böyle bas bakalım ne kadar tamir edeceksin. Bak efendiler, kulağınızı benden yana verin ve insaf ile dinleyiniz. Bir adam günde bir günah yaparsa, senede 365 günah yapar. Her günah Allah bir gün ceza verse, bir gün hapishane, cehennemde kalmaya hükmederse, bir adam 365 gün cehennemde kalır bir sene zarfında. 50 sene yaşarsa, ya 10 tane günah yaparsa, ya 100 tane günah yaparsa, bizim gibi yaptığımız gibi, böyle yüzümüz kara, göğünümüz kara. E ben günah yapmıyorum, ben de. kılıyor musunuz? Kılmıyorum, günahkarsın. Gitti, tamam yani bizi hemen yakaladık, yakaladık seni iktidatlarını. Günah karşısında, alsız Allah'a karşısında. Yalan bizde, her ne kadar Allah'ın sevmediği kabih sıfatları varsa ki, Vallahi Allah'a keseme derim, bu günahlardan bir günahı bizden evvel geçen ümmetlerden birisi yapsaydı, Allah onları dünya yüzünden kaldırırdı. İşte bak Kavn-ül Ut, Filişeni icra ederlerdi, Allah onları وَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرْهَا فَذُكُرْكَيْفَ كَيْفَكَانَ عَقَبَتِرْ مُزْدِمِنْ Semadan başlarına taş dünya'dan yağ işte kalmış şu ay. Bunlar ölçeklerini terazilerinde eksik verirlerdi. Allah bunlara yağmuru kesti. Yağmur yerine, üzerlerine ateş yağdırdı Allah. Allah yağmur yağdırdı gibi ateşe yağdırdı adamın başına. Dilediğini yapar Allah şimdi. Ha, onun için bu altı şartta dikkat. Allah'a inanmak. Âmentübillahi ve melaiketi Allah'ın meleklerine inanmak. Melekleri görmeyiz biz. Onlar bizi görür. Bazen şekli insana girerler. İnsan şekline durunurlar. Yanında girer, oturur. Bilmezsin, itersin, sünersin, kalbini kararsın yahut kapına fakir diye gelir, kapından kovarsın, mümkün tersine döner. Altınların toprağa kalp olur. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ''Vehit-i Kelbi'' namında -kelbi bir sahabe vardı. Sahabenin en güzeliydi. Cebrail aleyhisselam onun şekliyle peygambere gelirdi. Bir gün diyor. Dühiye iki tane olunca. O anladılar ki Dühiye efendime söyleyeyim. Cebrail aleyhisselam bir tanesi Cebrail onun. Yani onun şekli insanda melekler. Şekli insana bürünürler. Köpek, köpek, kedi, domuz, eşek, katır. Hevancızına bürünmez. Ancak koyun müstesnadır. Koyun melek sıfattır çünkü. Efendim, koyun hayvanı Odan gayrısı şekli insana girerler. Ciller cinlerin cinler, cinler hayvan eşek yılan akrep eenime söyleyeyim keçi hayvan şekline girebilirler onlara müsaade edilmiş onlar Narn halk olmuş insanlar topraktan halk olmuş melekler nurdan halk olmuş. kulağınızda kalsın diye söylüyorum hepsini belki belirmesi ama söyleklerim bir tanesi kafamda kalır abi ve Melaiketi ve kütüb bir hik Allah'ın kitaplarına yanmak. Dört kitap vardır. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Ve yüz suhuf vardır. Bunların hepsine inandık ama bunlar yani Kur'an'dan gayresi İncil, Zebur, Tevrat ve diğer suhuflar Kur'an'dan gayresi tahrife uğramış papazlar ve hahamlar tahrif etmişlerdir. Re Reform yapmışlardır kitaplarında. Hep tah tahrif ve tagdir etmişlerdir. Şimdi işte okuduğum ayette var bu. Ey müminler! Sizden evvel geçen ümme orucu farz ettim gibi, size işte de orucu farz ettim diyor Allah. Onlar ne yaptılar? Oruçunlar da farzı bizim gibi. Hatta yaslı vaktinde onlar oruca girerlerdi. Akşam ezanı açarlar, yatsı vaktini anlayacağım. Yatsı vaktinde ağzılarının oruca girerlerdi. İslam'ın vidayetinde bizde ilk oruç farzı da böyleydi. Hz. Ömer rica etti Cenab-ı Peygamber'e. Dedi Ya Resulallah, çok vakit dar dedi, yemek yemiyoruz, kadınlarımızla yatamıyoruz. Allah'a söyle bize tahvil etsin, biz senin ümmetiniz dedi. Biz beni İsrail değiliz dedi. Biz Muhammed Aleyhisselam ümmetiyiz dedi. Allah'ın sevgili Habib'in ümmeti bize hafifle tahvil etsin bunu dedi. Allah Hazreti Ömer'in ricası üzerine, Peygamberimiz Allah'a arz eyledi, dua etti. Allah bu ayeti kerimeyi bize hayşeye kadar, haytul ebede kadar yani fecre kadar bize müsaade etti. Yoksa yassı vaktinde, oru, şey, aksimezanında orucu açılır, İslam'ın bir ayetinde yassı, yassı vaktinde ağzı çalkalanır, çalkalanırdı. Ramazan farz olmadan evvel Muharrem'de oruçlardık, Muharrem'de farz oruç. 10 gün oruç vardı Muharrem'de, İslam'da, Ramazan'dan evvel. Ramazan farz olunca Muharrem orucu kaldırıldı. İsteyen Muharrem orucunun tarzında büyük sevabı vardır. O ayrı dava, başka bir şey. Farz değildir. Geçiyoruz. Ha. Papazlar da hanımlar kitapların tahrip ettiler o. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bütün efsafını çıkardılar kendi kitaplarında. Tahrif ettiler yani. Bir kısa vardı fakat şey diyorum, inşallah başka bir zaman anlatırsın. Bakın çünkü dar oldu çok. billahi ve melâiketî meleklerine ve kütüb-i ve peygamberlerine. Biz bütün enbiya'ya inanırız. Cümle enbiya, Hazreti Adem aleyhisselam'dan Efendimiz dahil olmak üzere bütün peygamberlere inanırız. Fakat peygamberler birbirleri üzerine eftaldırlar. Musaat Kilim, Hazreti Nuh, Neci. İbrahim Halil, Peygamberimiz Resul'dür ki cenab Habibullah'tır. Peygamberimiz cümle peygamberlerin eftalidir. Nure evvel, bazı sonradır, son peygamberdir. Tesbihin bir ucundan başlamış, diğer ucunda ikmal olunmuştur yani. i̇mam Evliya, Embiyadır. Enbiyaların imamıdır, başıdır, serdarıdır Peygamberimiz. Bu kainatın sebebi hilkatidir Peygamberimiz. Bu kainata Allah'ın rahmetinin tecellisinin ifadesidir Peygamberimiz. Allah diyor ki, ''Eğer Habibim Muhammed, sen onların içerisinde olmasaydın, seni halk etmeseydim, ve mâ kâne Allâhu'lu'yu azze-mû ente azap edeceğim, az azap edelim.'' diyor. ''İşlerinde sen varsın.'' diye azabı kaldırdım üzerlerinde. Yoksa bizim de böyle, beni İsrail gibi böyle, kimimiz maymun, kimimiz domuz olurduk. Çünkü onlar da öyleydi. Namaz kılmayan bir de sabah kalkarın domuz olmuş. İnsan maymunda olma değildir, maymun insandan olmalıdır. Beni bir birtakım kimseler domuz oldular, hınzir oldular. Allah Kur'an'da haber veriyor. Maymun oldular. Günah işledi mi, sabahleyin Allah onu tahrif eder, şey ederdi, şeklini ne ederdi, yüzü değişirdi, sabahleyin domuz oldu, maymun olurdu. Ama Cenab-ı Peygamber zahir olunca, Allah Habibi Muhammed'e hürmeten, ümmet Muhammed'ten bunu kaldırdı. Biz batinen, amelen domuz oluruz amelen maymun oluruz, günah yaparsak eğer. Çünkü günah işlediğin vakitte kalbine bir kara peyda olur, tövbe edersen o kara silinir. Bırakırsan, aldırmazsan bütün kalbini kara sarar senin. Hangi hayvanın, hangi hayvanın ile ahlaklanırsa Allah'ın o sıfatı sana verir. Kıyamet günde o sıfattan kalkarsın kabirinde. Tekrar, Âmentübillahi ve melaiketi, Allah'a Allah inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak ve Resûlhi resullere inanmak, Hayrın ve şerrin Allah tarafından takdir olduğuna inanmak. Hayrın şerrin kaderin takdir-i ilahi olduğuna inanmak. Sonra ölme sonra dirilmek. Altı şart işte. Bunları lisanın ikrar kalbi tasdik etmek lazımdır. Şahideyiz eşhedü la illallah ve bu böyleydi böyle hocam. Cenab-ı Allah'ın şununla ya ayetiyle ifade ettiği işte bu şartlara Resulullah'ın getirdiği bu şartlara Lisan ile ikrar, kalb ile edenler. O manaya. Yoksa her, her iman etmiş değil. Herif, bakarsın Efendime söyleyeyim Budist, Buda'ya tapıyor, öteki puta tapıyor filan. Onların da imanları var. Onların imanları batıldır. Allah tarafından gelen iman, Allah Allah'ın isteği arusu iman budur. Bizim imanımızdır ki, bunu kaybedersek ebedi cehennemde kalırız. İstikvalimiz mahvolur. olur. Bunu kaybetmezsek ölürken, günah müktaharı cenab yakar, ya affeder, yahu şefaat-ı nair nail oluruz, kurtuluruz ve illa iman gelen bir adamın arkasından böyle dünya kadar altın dağıtsalar yüz bin mevlüt okusanlar 100 bin hatim hiç bir faydası olmaz. Ancak müminse ölen kimse okunan hatmış şerifin okunan mevlütün faydası olur mevgide. Me Ama kafir öldüyse arkasından yüz bin hatimindir yüz bin mevlüt oku bir faydası olmaz. İlla bu iman la ilahe illallah Muhammesullah'ta daim olmak lazımdır. Daima gece gündüz buna dua edin. Cenab-ı Hak'tan Ya Rabbi ölürken imanlı beni gönder. Hem dünyada imanlı yaşat, hem imanlı beni. İmanlı ola şerimi kapayım Ya Rabbi diye Allah'a dua etmelidir. Geçiyoruz şimdi. Kütüb aleyküm sıyam. Size ben orucu farz ettim. tema kütüb aleylezzinim min kabliküm. Size geçenler gibi. Geçen ümmetler nasıl farz ettim size de orucu farz ettim. Onlar tahrip ettiler, Ne yaptılar? Diler ki 30 gün uçacağımıza 40 gün tutalım. Canlı hayvan yemeyelim. Perize'de, perize çevirdiler işi, akıllarıyla böyle. Namazlarını kaldırdılar, oruçlarını kaldırdılar. Biz, bizim içimizde de böyle bazı evat çıktı böyle şey yapmak için bazen, reform yapmak için, seceyi kaldıralım, camiye yakından girelim, ahara girer gibi diye böyle. Böyleler çıktı bizde. Elhamdülillah bizi tutmadı. O maya tutmadı elhamdülillah bizde. E tabi böyle olması lazımdır zaten, de bir çıkması lazım böyle şeyleri. Olmadı bizde. Ve bu dinin sahibi Allah'tır. Kıyamet gününe kadar daha kıyamete kadar Kur'an da bakidir, bu din İslam da bakidir. Allah bunun sahibidir. Bu Kur'an'ın, bu dinin sahibi Allah'tır. kıyamet gün bir zamanda, bir Cuma günü hatiplerin dili tutulacak, hafızlar Kur'an'ı kafasından, Allah kafalarından silecektir hafızlarına alacak ve kıyamet olduğu, olduğu vakitte. Yakın bir zaman, var, kıyamete, hatiplerin Cuma günü dilleri tutulacak hutubelerde, hafızlarında kafalarından Kur'an çıkacak yani hiç, kafalarında bir harf Kur'an kalmayacak, onun sonra Allah onların üzerine kıyameti indirecektir, koparacaktır yani. Geçiyoruz. Ey madenler işte. Neden? Çünkü oruç tutmak demek, beden şehrine hakim olmak demektir. Bedende yani vücutta, iyi dinle beni, biraz oyalıyorum ama benim bizim güneş gruba yaklaştı. Sonra bulamazsınız bu da projeyi yani. Yakın yani güneş gruba yaklaştı. Allah gecinden versin, elinden versin derken yani onun için edin belki belki ömrümüzün son Ramazan'ını, belki ömrümüzün son Cuma'sını kılıyoruz yani. <gülüyor> belki ömrümüzün son orucunu tutuyoruz. Bilmiyoruz yani. yani. Onun için akıllı adam hemen hazır olmalıdır yani. Her şeyine hazır. Yürü dediğimde hazırım eyvallah geliyoruz diye yürümele hemen. La ilahe illallah Bir dövlet. Vücutta iki kuvvet vardır. Birisi nefs, biri ruh. Ruhun yardımcısı akıldır. Nefsin yardımcısı hani o şeytandır. Şimdi iki padişah buharabe ederler vücut üzerinde. Hangisi kalebe çalarsa, ruh kalebe çalarsa o adam müttaki, mü'min, salih olur. Ve insan olur. Ve meleklerden eftel olur. Eğer ruh mağlup olup nefis kalebe çalarsa eğer, nefis o vakit o adam hayvandan daha edna ve eşna olur. Her türlü fuhşiyatı, fenalı haram, helal ayırmaz, din, diyanet bilmez, hayvan gibi böyle, Yer içer an ambelhum adal. Efendim yemek içmekte hayvanlar gibi. Efendim, danar hayvanlardan daha ev ancak Anla yemek içmek anlıyorsun. Sonra efendim bir de emeller beslemek. Böyle bundan bundan da olmaz. Allah onun azabını tacirler. Dünyada azabını verir. Dinsizler dinlenemezler. Dinsiz kim dinlenemez? Allah azabını tacirler onun verir. Çünkü düşünür Ölürsem, malları kim, benim malım kime kalacak? Evah ben toprak olacağım. Gideceğim ben, yok olacağım bir daha, bitti. Ya bu evler, ya apartmanlar, ya bu paralar, ya bu kasalar kime kalacak? Medres, teres kime kalacak? Bunu düşündüğü vakıtta, iyi içine kalır, çeker kafayı. Kurutsun diye. Bu da tatmin etmez. Bazen Avrupa'da bunlar bu şekilde onlar ekseri işlem İslam diyarlarında az oluyor. arkasına intihar ediyor. Her zevki alıyor, bakıyor ki her şey kesildiği bir zaman geliyor, erkeklik yok. Bitti her şey. Ha vakit ben öyleyim kalkayım ve şey niye intihar ediyor? İslam dininde yok haram bizde intihar etmek. Allah'a Allah'ın binasına kundak sokmak gibidir. Ondan günah bir şey olmaz şey intihardan. Yani imanı imandan şüphelenler yani Allah muhafaza buyursun o kadar şey intihar etmek. Ama bu şey de Avrupa'da dinsizler dinlemediği görüşün en nihayında şey yapıyorlar? Her şeylerden çıkıyor. Güzellikleri bitiyor. Güzel bir artist mesela farz ederim. Yıldız arkasından milyonlarca insan gidiyordu. E sonra hep böyle kalmıyor ki o çirkinleşiyor. En büyük azaba giriftar alıyor. Aynayı gördüğü o her gün cehenneme girmiş gibi. En sonunda intihar ediyor. Elhamdülillah bizde öyle bir şey yok. Müslümanlar çünkü biz biz yaşandıkça güzelleşiyoruz. Neden? Tevhid nuru var. Muhammed nuru var. Hiçbir kokona ile... Bir ihtiyar hamiline bir midir Müslüman kadını? Namaz kılan bir Müslüman kadını abdestini almış, namazını kılmış böyle ibadette. Yüzünür gibidir onu. Ademi olduğumuz için toprak işlendikçe güzelleşir. Biz de topraktan halkolunduk Ademiyiz. İbadette ve taatlı olan müminler günden güne güzelleşirler. Yaşlandıkça güzelleşir. Başka bir halalet başka bir letafet gelir yüzüne. Ama şehre değil. Ötekiler kaybediyorlar bu nuru. Hiç Allah'a imanını etmeyen bir olur mu? Allah'a ibadet etmeyen bir olur mu? Körlen gözü açık olan bir midir? İşitenden işitmeyen bir midir? Bilenden bilmeyen müsavhi midir? Soruyorum. Allah'a kulluk yapanla yapmaya müsavhi olmaz. Aman gayret belini beline doğa ve vücudunun vücudunun hakimi ol. İşte oruç bizi bunu alıştırıyor. Şimdi dinle bakayım bir kısa hadis malini söyleyeceğim ve üzerine hadisin durursak akşamada bitmez konuşmamız yani. Hani akşama da değil, yarın da bitmez, öbür gün de bitmez. Ramazan içeride oruçtan müminler, oruçtan müminler. Bak dikkat edin efendiler. Bir adam meşru olmayarak orucunu terk etse, yani nefsine mağlup olsa, orucunu terk eylese. Bu adam ölürken sus ölecektir. Ölürken insan o kadar sus, sus öyle bir hararet basar ki, öyle bir ateş basar ki hararet. Hatta şeytan getirir bir bardak su ona, der ki, İmanını verirsen bana, sana bu suyu veririm der. Onun için meyitleri bırakmayınız üzülürken. Ağızlarına zemzem ve su veriniz. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. Yakın bir zamanda bu ecel yastığına başımızı koyacağız. Bana var sana yok değil. İblis gelir, imanını ver, imanını ver, vereyim sana suyu der. Eğer bu, o zat eğer şey ise böyle ibadet ve taatında değilse derhal suyu alır ve imanını verir. Çünkü o imanın kıymetini bilmez ki. bilseydi de hayatta ki kıymetini verecekti imanının. Ve iman ne uzu billah. Bu böyle olur. Ha şimdi oruç tutmayan böyle gayri meşru. Hasta değil. Seferde değil. Keyfinden oruç tutmamış. Bunun ağzına bütün denizler tatlı su olsa, yani maizülal olsa, aa bu hayat olsa derseler gene hararetten ölecek. Hararetli ölecek. Kanmayacaktır. Cezası budur bir tanesinin. Bir daha söylüyoruz. Ölürken oruç tutmayan yani böyle gayrı hasta değil, sıhhate afiyetle ve mahkum olmuş. E eh, hayvanın da ağzını bağlasan oruç tutar demiş o. Kendi kendine onun felsefesi vardır öyle. Biz de hayvanın ağzını bağlıyoruz zaten nefsimizin elhamdülillah. Onun hayvanın ağzı açık. Onların felsefesi vardır böyle, sen benim naz kılmaya bakma kalbin temiz olsun, kıçın semiz olsun falan. benim felsefeleri vardır böyle böyle Allah diyor ki böyle diyenler benim hasmım diyor Allah ve <gülüyor> el etul kisa ayet kerimesinde benim hasmım diyor Allah böyle diyenleriz. Biz dinle 80 sene la ilahe illallah dersin bir kere Allah tarafından kabul bir tevhid kabul olsun ki senin için. 80 sene namaz kıl bir namaz kabul olsun sana kâti gelir. 80 sene oruç tut bir oruç tutarsan kâfi gelir sen Allah indir Allah kabul ettiği şeyer. Bırak o kafayı. Yapamıyorsan hiç olmazsa azini bil de ki ya. Allah bana nasip etsin, tutamıyorum. Ben nefsime mahkumu oldum ya Rabbi. Beni affet de hiç olmazsa. ot kılamıyorum ben ya Rabbi. Bir türlü senin yoluna gelemedim. Senin yoluna gelemiyorum. İstiyorum senin huzuruna çıkmak. Beni kabul etmiyorsun ya Rabbi de. Eyle maske lan. Zannediyor ki sen kendin geldin camiye. Allah seni kabul etti huzuruna. Şimdi beş dakika deşallah hadisinin şeyini anlayacağız ama. Şerhine girersek şu uzun soracak. Enes bin Malik diyor. Enes bin Malik Peygamberimizin yanında büyümüş bir çocuk. Sonra büyük sahabi olmuş tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve pek hoşuma gittiği için şimdi bunun menakıbından bir söyleyip geçeceğim. Duramıyorum. Eee Cenab-ı Peygamber Medine'ye vardığı vakitte bütün Medineliler efendimize hediyeler getirdiler. Secitler ve Peygamber zekat kabul etmez. Sadaka da almaz. Secitler almazlar evladı Resul yani Ehlibeyt-i Mustafa. Ne zekat alır, ne sadaka alır. Onlara layık dillerle şey vermedi. Onlara hediye verilebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de akın akın getirdiler Medine'liler. Ne yaptılar? Hediyeler veriyorlar. Kimi hurma getiriyor, kimi şunu kimi. Efendimiz'e hediye. Bir kadın geldi, çok fakir, üstü başı yırtık, eli ayağı şeyli. Yanında ufak bir çocuk var. 7-8 yaşında bir çocuk. kolundan tuttu, geldi huzur-u saadete. Ya Resulallah, Medine'lilerin ellerinde mal ve mülkleri var. Size hediyeler getiriyorlar. Bu Enes, benim ciğerimin, ciğerimin parçası, ömrümün meyvesi, ben enerji sana hediye edeceğim. Fahri Saadet onu aldığı yanında büyüttü. İşte bu Enes diyor şimdiki, Efendimiz'in yanında büyüdü bu. 20 küsur sene diyor, peygamberin yanına kaldım diyor. Hazret, bir kere diyor peygamber, ben şu işi yapamadım diye peygamber bana seslenmedi, bağırmadı, çağırmadı. Bazı yapamadım diyor mesela, elimden gelmedi, yapamadım, kudretim olmadı bilen. Resulullah'tan hiçbir azar üstledim diyor. O kadar cenab Peygamber böyle yetime ve yoksulların şefkat ve merhametiyle. Sen de öyle ol. Onun Muhammed'in ümmeti için sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bayram geliyor, yetimlere elbise alacaksın, ayakkabı alacaksın. Almam, sen yarın seneye ölürsün, çocukların yetim kalıyor verir. Onlar çıplak ayak dolaşırlar sonra. Bugün bana, yarın sana. Bu böyle, böyle bu iş. Mendekka dukka. Kapıyı çalanlar çalarlar, merhamet edene ederler, verene verirler itaat edene ederler. Babana itaat etmedin sen itaat bekleme. anana babana ihsan etmedin evladına ihsan beklemezsin. Geçti o işte. Aklı başında olanlara hitap ettik söylüyoruz. O Enes diyor ki Radiyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sene, Ramazandır. Ee, belki 10 da kısmı bırak, geç bırakacağım ama ee, evet, Ramazandır artık. Bir şey, şey yapın Efendim, Bak fuhşiyata gidiyoruz. Yahudinin Allah'ın sevmediği yerlerde uzun uzun duruyoruz. Cami'de hemen şeye hemen yiğit getirme cami'de. İmam namazı uzattı deme. Kahvede üç saat kade oynuyorsun. İmam bir teravih 10 dakika içeriz mi kızıyorsun imama uzatıyor namazı diye. Öyle yapma canım. İnsaplı oluyorlar. Ben yani istiyor işte ki bir gün Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyi dinle mümin kardeşim, mümin kardeşim iyi dinle. şerh diyeceğim hadisi inşallah haftaya sağ olursam Allah ecel daman verses yap konuşacağım. Efendimiz sallallahu sellem, diyor şeye çıktı, minbere çıktı, birinci basamağa yani mübarek ayaklarını bastılar, amin dediler. Sonra ikinci basamağa çıktılar, gene amin dediler. Sonra üçüncü basamağa çıktılar, gene amin dediler, sümme diyor, sonra döndü yüzünü bize doğru ve celese oturdu. Oturdu. Fakat bu aminlerin manasını anlayamadık amin. Birisi dua etmedi ki, Karşısındaki amin desin, peygamber niçin amin dedi, ben ayağa kalktım, yahu sahabeden bize ayağa kalktı, Ya Resulallah, her basamakta bir amin dediniz, üç basamakta üç amin, bunun manası ne neymiştir, niye amin dediniz? Kulağını benden yana ver, kulağın öğüt almıyorsa kurşunun içine akıt. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana Cebrail geldi. Allah'ın selamını getirdi ve dedi ki Ya Resulallah senin ümmetinden bir kimse Ramazan'a yetişti. Ramazan ayına dahil oldu. Ramazan'da Allah'ın emirlerini dinlemedi. Oruç tutmadı, namaz kılmadı. Namazını terk etti. O namaz, yani Ramazan'a mahsus değil o namaz. O namaz. O namaz senin binağındır. O senin, o namaz senin bineğindir. O namaz peygamberin gözünün nurudur. O namaz dinin direğidir. O namaz alameti imandır. Yalnız Ramazan'a mahsus değil. Allah'a mütehacıldığı kadar namaz kıl. Ramazan'a dahil oluyor ya Allah Fakat Ramazan'da Allah rızasını kazanamadı. Ne yaptı? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tutmadı. Allah onu cehenneme koydu. O adam cehennemlik oldu. Ben Allah onu oradan kurtarsın. Cebrail bana dedi ki Allah onu nadan kurtarsın dedi. Ben de amin dedim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba anlatabildik mi? Bir daha söyleyelim. Ramazan kafası ile. Cebrail bana geldi, senin ümmetinden bir kimse Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemedi Ramazan'da. O adam cehenneme girdi. Allah onu oradan kurtarsın dedi bana, ben de amin dedim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ya Rasulullah ikinci basamakta amin dediniz. Efendiler bu hadisinin şerhine inşallah haftaya vereceğim söylediğim gibi. Çünkü dar oldu belki işiniz var, sıkılacaksınız. Efendim ikinci basamaktaki efendim bir kimse ebeveynine yani anasının babasının hayatına yetişti. Yahut annesinin, Yağut babasının hayatına yetişti, Yağut her ikisini hayatına yetişti. Bu adam bunların hakkını hak edemedi. Yani annesine, babasına ihsan etmedi. Anasını, babasını dinlemedi. anasını, babasına asi oldu, Allah onu cehenneme koydu dedi. Onu Allah oradan kurtarsın dedi Cebrail, ben de amin dedim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam annesine ismiyle, babasına ismiyle çağırsa cehennemlik olur. Ana da diyemez, anneciğim diyecek. Baba da diyemez, babacığım diyecek. Ayağının üstünü öpmeyecek, altını öpecek anasının. Çünkü Resulullah buyurmuş ki, Mefhara alem, el cennet tahta aktamül ümmahat. Cennet anne ayağı altındadır. Efendi biz bunları bilmedik, bak değil cahildik. Asi olduk, onlara bakmadık, öldüler, gittiler Şimdi ne yapacağız biz dersen felaket için. Yani onlar için, onun ruhları için ne yapın? İnfak ediniz, onların ruhları için Kur'an okuyunuz. Onlara Kur'an-ı Kerim ve hayır yapın, gönderin ruhlarına. Ha. efendim benim param yok ben garibim fakirin böyle ne Kur'an okumasını biliyorum ne de hafız hafıza okutabilirim dersen o bir dört rekat namaz kıl akşamdan yasa arası sevabını annene yahut babana bağışla buna şey salat el ebeveyn derler akşamdan yasa arasında kılınır dört rekat namaz kılarsın sevabını yarabbi anneciğimin ruhuna ya babamın ruhuna bağışladım dersin anlatabildim mi? şu hafta haftaya bu, bu dersi üçüncü Üçüncü basamakta Ya Allah amin dediniz. Cebrail bana dedi ki Ya Allah bir adam iyi dinle çok mühim. Bir adam senin ismini işidir de sana selat selam okumazsa eğer o adam cehenneme girdi. Nara girdi Allah onu oradan kurtarsın dedi. Ben de amin dedim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şerhini hafta yapacağız. Şerhin. Şimdi ezan okunuyor sen radyonu kapamıyorsun. Ezan okuyor televizyonunu kısmıyorsun. Ezan okunuyor, sen çeneni tutmuyorsun. Bu ezan, din İslam'ın ilanıdır ve hürriyetinin, hürriyetinin isharıdır. Allah, Allah ezanı dinlemektedir. Biz Müslümanlar, hatta bazı, bazı sefihler Sabahleyin meyzin ezan okuyor, bizi rahatsız ediyor diyor, müracaatlar etmişler filan böyle istirahat. Evladım, baksana ben, bu böyle yapan kişi varsa içinize, komşunuza, ona beden selam söyleyiniz. Bu memleket, bu millette bu, me bu memlekette ezan okunur. Ezan kesilirse ezan sesi yerine çan çalarlar. Çan çalınmazsa kantilen seni o vakit ayağa kaldırırlar. Allah'a secde etmeyen kula secde eder. Bunu unutma sakın. Yani bir ezandan kurtuluğunla razıcan zannetme. Ne demek istediğimi arifleriniz anlamışlardır Ne demek istiyorum. Keselim o kıyamet gününe kadar. Bu memlekette ezan okusun diyesin abai ecdadın kanını döktü. Burada ezan okursun. Nakur sesi kesilsin diye. Çan sesi kesilsin burada. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işaret etmişti. İstanbul'a alın demişti. Sen şimdi onun evladısın. Nasıl? Hangi babanın evladısın sen? Anlayamadık ki babacım. Konstantin'in çocuğu musun? Yoksa Fatih'in oğlu musun yani? Ezanı ezandan, ezandan şikayet ediyorsun. Benim uykumu bozuyor diyor falan. Belki meydinin sesi çirkin olabilir. İnsan bir kızı aşık olursa, bir kızı severse, o kızın da ağzı koksa, onun ağzının kokusunu duymaz adam. Sen Allah ve Rasûlü'nü seviyorsan, meclinin sesinin şirkinliği sana dokunmaz. Bil ki seni rahatsız ediyor, senin kalbinde hastalık var. Din ve iman hususatında. Acaba anlatabildim mi? Hı -hı. Şimdi mühim kardeşlerim, dersime nihayet veriyorum, vakit iyidir. <gülüyor> Namazdan sonra da birazdan 10-15'lik -10 kadar burada oturuyorum. Sizden soru, soru ve cevap, yani soru soruyoruz, cevap veriyoruz filan böyle. Bazı bir dinde soruları olanlar, müşkül olan varsa sorsunlar, bildiğimizi söyleriz. Her şeyi biliyoruz manasında, her şeyi bilen buraya çıkmaz. Ya Rabbi, ağızlarımız oruçlu. Seni tevhid ettik, Habibi Muhammed'e gönül verdik. Ehli beytine kulu kurban olduk. eshabine hayran olduk. Velilerini, velilerine tabi olduk Ya Rabbi, onların hürmetine bizi affet ve Ramazan-ı Şerif'in nihayetinde annesinden doğmuş gibi tathir ettiğim kullanmayanla bizi, günahlardan tathir ve temizlediğin kullanmayanla bizi ithal ile ya Rabbi. Namaza üşenmeyiniz. Ey gençler, kardeşlerim, evlatlarım, ey benim akranlarım. Namaz kılmaktan üşenmeyiniz. Namaz kılınız, namazlarınızı bırakmayınız. Tekrar tekrar söylüyoruz. Bak insafir düşün. Bu namaz kıl demekle, caminin kapısına bir şey koysak, bir efendime söyleyeyim kulübe ne her namaz kılanın rekat başına bir lira kestik diyeceksin ki Hoca diyeceksin, para almak için böyle söylüyor. İmam bedava, cami bedava, su bedava, Allah demek bedava. Bir zaman gelir sana Allah dedirmezler sonra. Çenen açılmaz, kitlenir. Dilin tutulur. Bu bükülüyor belin yer, rüküye artık bükülmez olur. Kazık gibi kalırsın. Bu maddi olur, manevi olur. Anlayana söylüyoruz. Onun için bu dilin Allah derken, belin bükülürken, gözün görürken, elin tutarken Cenab-ı Hakk'a kulluk yap. Gençler söylüyorum. Allah'a kasam ederim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, içinizde Allah'a ibadet eden, iman eden gençleri çok severim diyor Peygamberimiz. Hatta burada Hoca Muharrem Efendi bana itiraz etti geldi benim arkamdan, gene ben söyleyeceğim, gencin birisi huzuru saadete geldi. Cenab-ı Peygamber o genci Hz. Ebu Bekir'in kendi yanına aldı oturttu. Sordular, dediler ki, ya, ya Resulallah bu çocuk nedir, Allah ve Resulüne bağlı ve dini tam kamir bir mümindir, onun, onun makamı buradadır, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ihtiyalamış, saçına ak düşmüş, aklı başına gelmiş, aklı başına gelim, gelmeyeni çok, hala top peşinden gidiyor. Ben sporun düşmanı değilim. Her şey yerli yerine, çarşamba günü dükkanlı kabibin spora gitmez pazar gün gidersin saçı kalarmış hala bilmem kahvede bilmem dominaydı tavulaydı bilmem bilardoydu filan saçı ağırmış ama şunu söylemeden kız isterse bana kızır Hı. Hazreti Ömer bir adam tutmuştu her gün gelir o Ömer maaştan yani para veriyordu aylık veriyordu o adam geliyor Hazreti Ömer'in huzuruna Ömer ölüm var diyor gidiyordu dinle iyi dinle her gün maaşlı Gene geliyor. Ya Ömer ölüm var. Gidiyor. Her gün bu maaşlı. Bir gün geldi adam. Adamı çağırdı yanına dedi ki al hakkını bir daha gelme dedi. Dedi ki ya emir el müminim bu güzel adetinden vaz mı geçtin? Oğlum senin sersezimine hacet kalmadı. Sakalıma ak düşü. dedi. Saçına sakalına kır düşmüş. Hala adamcağız oyun peşinde. Bırak bunları. Camiye gel. Allah'a gel. Sana bir fayda vermez onlar hiçbir tanesi. Vallahu ve'l ila daris salam ehtemem şair-i Rasul'a salat olsun. ve ala sayyidina Muhammed ve ala ali Muhammed'in ashabı ve sellem. ve el safi azza ve min ve amira Allah ve melaikatehu Ya Allahümme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallayta ala Ibrahimin wa ala ali Ibrahimin inneke Hamidun Mecid ve barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama barakta ala Ibrahimin wa ala ali Ibrahimin inneke Hamidun Mecid Allahumme rahmete Muhammed Allahümme eizzmete Muhammed Allahümme şerû'una ve füzû'una ve mecrû'una Muhammed Allahümme feric şurûbena ve şurûbe ümmetü Muhammed Allahümme ensur men naseradiy Va'tu men hazar el-muslimin Allahu mensur ve asakir el-muwahhidin. ve selameti ve el-afiat ve ve el ve el ve el ve ve Fi bereketi va'hkebeceb ve min ümmet Muhammedin ecma'ina ya Rabbel âlemin. Allahumme kahir adâ ana adâatin ve ahli zâlimine zâlimin. bil çıktı mı? Namaz bitti. Namaz kılınmaz. İninciye kadar kılınmaz. Bazı arkadaşlarımız Cuma'dan kısmet etmek için imam ikinci hutbede kalkıp sünneti duruyor. Olmaz. Namaz olmaz. İmam hutbeden aşağı inecek. Farzdan sonra kılmadığın sünneti kılarsın. Camiye geldin imam çıkmış hutbeye hazırlanmışlar. Sünneti kılma otur. Namaz bittikten sonra farzdan sonra sünneti kılarsın yani. Caiz olur. Sonra kılarsın. İmam hutbedeyken konuşulmaz. Dünya kelamı konuşulmaz. İninciye dek. Namaz kılınmaz. Dünya keramiko amin diyebilirsiniz. Salat selam verirsin. La ilahe illallah ders. kalbin ve ve